Uğultular ortasında Yaba yalnızım ben Fikir karmaşasına Atılan ilmek be Dünyayı dört döndüren Serçe parmağında Yine serçe parmağını Keşfedemeyen be Nefsine sil gardiyanı Pektebeli cümüşleri Avlayan çocuğu be Hani ya Çiçeklerin tükendiği yerde çiçeklerin tükendiği yerde çiçeklerin tükendiği yerde çiçeklerin tükendiği yerde sülk koklayan ben kan kokusunda beyirdun kardeşemin gözlerinde ölümün sıcaklığını hissede dünya ju döttündüren selçe parmağında yine selçe parmağını keşfedemeyende konjan hani çiçeklerin tükenli yerde çiçeklerin tükenli yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Çiçeklerin tükendiği yerde Terleyen duvarların soğuk nefesiyim ben Ben özgürlük halifesiyim Mustazafın muştu ben Bacımın kara çarşafında laleler yetiştiren ben Hani ya çiçeklerin tükendiği yerde, çiçeklerin tükendiği yerde, çiçeklerin tükendiği yerde, çiçeklerin tükendiği yerde. Uultular ulutasında ya da fikir karmaşasına atılan yineki ben yu dört döndüren serçe parmağınla yine serçe parmağını keşfedemeyende anca hani çiçeklerin tükendiği yerde çiçeklerin tükendiği yerde çiçeklerin tükendiği yerde çiçeklerin tükendiği yerde, çiçeklerin tükendiği yerde.